Günaydın Ankara. Pepperjem gourmet pizzanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Bon appetito Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ekim 2014 Pazartesi sabahları hepinize günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kimin sundu modern sabahlar? Pepperjem sunduğu modern sabahlar. Evet okuduğumuzu anladık mı duyduğumuzu öğrendik mi günaydın nokta Bey ile beraberiz şurup gibi bir Ankara sabahınızda serince bir şurup günaydın. hatta e, soğuk sek bir şurup diyebiliriz öncelikle günaydın e, sevgili dinleyiciler e, bol buzlu bir şurup diyebiliriz belki. evet yani buz koymanıza bile gerek yok gerçekten serin serin içebilirsiniz ee, sabahleyin arabama karşı birazcık şey oldum, sinirlendim. Çünkü Niye? sıfır derece gibi bir şey gösteriyordu ortam sıcaklığını. Hmm. Ee... O bir şey söyleyeyim mi? O senin yani e, arabanın şeyi ya. Terliyesizliği. Yani ben senin arabanda... Hep abartıyor. Her... 10-12 hiç derece Hiçbir özelliği hiç sevmiyorum. Bir, bir herkesi kendi gibi biliyor bir de çok dürüst. <gülüyor> çok, çok öyle Göster onu 12 derece. Göster bir moralimizi. 0 mo derece ne ya? Ayıptır daha sıfır dur. Derece. 20 Ekim'de 0 derece gösterilirse ben aralıkta ne yapacağım? Ee, arada Kasım'ı atladım dikkat edersen. Evet Kasım'ı niye Kasım'da atladım? ne yapacağım? Aralık'ta ne yapacağım? Yani. Neden seçti? Işte bak benim kafam Kasım gibi. Çünkü 0 derece olunca beynim otomatikman Kasım ayına gitti. Göster sen onu 12 derece. Ortamı hazırla. Fahir Önçki, pardon çok özür dilerim. Fahir Önçki bindiği zaman arabasına 12 derece olarak takılsın. Yani ben bu mevsimde, çok affedersin, o kadar koltukların var. ısıtıcısını yakmak zorunda kaldım Oktay. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama vahir dur. Ya ne koltuğum yaptım? ben ısıtıcısını 20 Ekim sabahı yakmış oldum. Ben buna çok, ben buna para dayanmaz Oktay onu söyleyeyim yani. Kaçta yakıyorsun abi? Kırkta mı? Vallahi yok. Şeyde de bıraktım. Bir de bıraktım. Bir de mi bıraktın? Bir de yakıyorum. İyi hafif hafif. İçerisi kırılsın. İçerisi kırılsın. Bir şey olsun yani. Ilık ılık oturuyoruz. İçerisi kırılsın. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın ama hava soğuk. Yani lütfen dışarıya çıkarken zaten böyle güneş var falan filan diye şey yapmayın. Tecrübe etmiştir herhalde. Evet. E, resmen ısıran bir e, hava var. ısıran dalayan insanı yeri geldiğinde hoyratça yıpratan bir hava. Resmen dediğim e, boş konuşma değildir. Resmi olarak ısırmaktadır efendim. Teşekkürler. E, bizzat e, Egeyi ısırdığını e, hissediyoruz. Evet. Ben bu dakikalara itibariyle olaya e, istinaden Ege'nin olmadığını düşünüyorum şu anda. Zaten ulaşamıyoruz e, da. Üç tane meteorolojik olay vardır. Bir, havanın Ege'yi ısırması, Isırması, iki, suyun Ege'yi ısırması, ısırması ve e, toprağın Ege'yi e, ısırması. ısırması. Üç Top. tane bugün herhalde hava tarafından ısırıldı. İlk Cemre diye de geçer bu. En Cemre. son Cemre'de toprağa ya Bu mu Cemre dediğim bu mu? Cemre zaten e, işte ha. bu meteorolojik olayların ısırması ve ilk kurbanımız da bugün Ege Kayacan e, i̇lerleyen dakikalarda umarız birlikte olabiliriz. Belki de olamayız bilemiyoruz. Onu zaman göstereceğiz. Nasıl ısırdı ne oldu bizim de tam bir Olaylar, haberimiz yok. Olaylar gelişmeler. Ama içimizi sıcacık eden bir haber e, reklamlardan haber... önce verelim mi? Hayır, Ver başlayalım. ya şey verelim ya reklamdan önce iç ısıtan haberleri her zaman. Çünkü ee, benim şu anda sıcacık, sıcacık bir şey istiyor. Sıcacık ee, bir babanın kızına aldığı bir hediye ile ısınmaya çalışalım. Ege mi? Ee, Ege, Ege kızına mı almış? Ne aldı en son bilmiyorum ama e, örnek olacak bir hareket olabilir. E, e, Rıza Zarraf e, eş, şeyine, e, kızına, melek yavrusuna bir e, hara, hara hediye etmiş. Hara dediğim yani mesela at değil, faiz. Evet, Hara-kiri anlamında Hara karın bölgesi biz Japonca Sanmikiyama Oktay Demirci olduğun için Japoncaya hakimsin. Hara karın bölgesine biz Hara deriz. Mesela Hara-kiri karın bölgesini enlemesine doğru açmak anlamında gelir. Evet teşekkür ederim. Eee öncelikle Mikiyama Oktay diyorum. Yani hayret edilecek bir olay demek. Ee, 20 tane İngiliz tayına e, aradığı Harayı buldu. Ee, Rıza Zarraf ee, mı var e, derdin e, var vallahi Vallahi öyle Hayır hakikaten öyle Çünkü ee, tatile gidiyorsun koyacak yer bulamıyorsun Yer yok nereye bırakacaksın Nereye koyacaksın o hatları e, ay, hassas hayvanlar Komşuya bıraksan olmaz hassas E komşular hayvanlar. gelip sende baksa olmaz e, Evde dursun desen birbirlerine arkadaşlık etseler desen Problem bunalıma girer bu taylar Yani yazık hayvanlara da yazık ne yapacak ona güzel bir en hara. güzel en güzel hara, şey hara e, alalım diyerek e, zaten hara. en güzel hediye de hara alınmış e, Bursa'nın Karacabey ilçesinde e, bir araziye Bursa'ya alsaymış hara kurulmuş bence Bursa'ya alsaydı daha daha bence hoş olurdu çünkü hani hara git Bursa'ya falan hem yani Bursa o da zor doğru doğru yani, bence Bursa'ya Bursa almak daha alınabilir. mantıklı gibi geliyor evet, bilmiyorum çok mantıklı faydalı ama bir durumu vardır yoktur onu bilemem gerçekten kızı olacak e, adamsın adamsın yani bir üstle Çıkartıyorum Bursayı almayı teklif ediyor Bursayı alma konusunu bir değerlendirsin diyoruz Hayırlı uğurlu olsun efendim diyoruz Buhara daşlı hara Var. diyoruz. Güzel bir türküyle devam ediyoruz. Ee, o. Ay o zaman bir reklam şey yapalım, ondan sonra devam edelim, olur mu? Şey yaparız yani. Sıkıntı olmaz. Olur. Devam etmesek de olur. Haralım mı? Ben, ben ne yapayım? Ya? Babalar ekistim. Bu kadar yüksek koyarsan, biz altından sürekli geçmek zorunda kalacağız ya. Benim neyse bizimkinin daha aklı başında değil yani. En <gülüyor> de büyük şansın o Fahri. Yani. Yani akıba başında değil. Baba bana niye hara almıyorsun? Dedi. Baba an... bana haya al. Haya. <gülüyor> Hala mı? Şu anda ben biraz sevdim şey Hiç böyle konuşmadığını biliyorum. <gülüyor> Atlaslar niye yayın coşkusuyla mı böyle yapıyorsun? Hayır canım çocuk ee, konuşuyor benimle. Başkasına fazla çocuk, Bütün çocuklar şimdi babalarına gidip Haya istiyorlar. Anladım. Ee, Ve onlar işte bir demiş... türlü anlam veremiyorlar ne istediklerini. Hala mı diyor acaba Haya Haya? Belki de yani marketlere dolaşacaklar. Haya Mike'a bir şey alacaklar. <gülüyor> Sağlık olsun. E, ne diyelim? E, hayırlı uğurlu olsun. E, hayırlı uğurlu olsun. İlgiliyle e, alan adına ne denir? İyi günlerde kullansınlar o, ya. Bu üzerinizde eskisin demez. Ee, daha iyisi sizin daha, olsun. Daha iyisi almaya kadar en iyisi o. <gülüyor> Aslında bak hala alan adı daha iyisi sizin olsun denebilir. Çünkü zaten benim yani öyle bir ihtimal bile yok. Yani daha iyisi sizin olsun efendim. Zaten ben aldım. Tamam işte. Daha yani çok Nerede, güzel yani, yani alan adama bul demesi lazım bence. Bir şey bulamadım çünkü. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Çıkı can, çıkı can, çıkı can. 8.30 oldu saatimiz e, Pepper Jane'in sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İçimizi ısıtansım sıcak haberleriyle Oktay Demirci her hafta pazartesi günleri bizlerle beraber ısıt bizi Oktay diyoruz. Çok teşekkür ederim Fahir. Bundan sonra da her pazartesi burada olacağım onu da... E... Ee, bu pazartesi ve her pazartesi. Müjdeliyim, Özellikle diğer günler burada başka işim mi Benden var? Benden tikslendire <gülüyor> müjdelemiş <gülüyor> bu pazartesi günü. ile ee, ilgili ne denebileceğine dair e, pek çok twight geldi faiz. <gülüyor> Twight'larımızdan hemen alalım örnekler çünkü bilmiyoruz. Çünkü etrafımızda bu kadar... Pek e, çok dediğim bir iki tane onu söyleyeyim de yani <gülüyor> çok bir şey Pek çok ama. dediğim birden fazla ya ee, pek çok diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Yaz Bey demiş ki üzerinizde haralansın denebilir. Ne kadar güzel. Mesela, ee, yani bir harası olan adıma. Üzerinizde. Biz de yabancısıyız yani o yüzden bilmiyoruz Doğru, yani. Doğru, çok güzel. Üzerinizde haralansın. Çok güzel, bravo. Ondan sonra... Bir tane daha söylemen um, gerekiyor da. Bir tane daha şöyle bir bakayım dur. Nereye gitti o ya? Ee, başka... Binlerce Twilight arasından tabii bir şey yapılamıyor. Tabii seçemiyorum. Ee, şu anda oldukça ee, karışık. Ha. Ee, efendim? Haram, haram efendim haramla ilgili e, eser var, haramilerle ilgili e, şey haramiler olmuş, ee, evet efendim. Ondan sonra tabii yani kesin dediği çünkü biliyorsun Rıza Zerrafla ilgili pek çok yalan haber çıktı bugüne evet. kadar. Ee, o yüzden yani ben emin de olamıyorum yani Hara aldı mı almadı aldı mı? mı? Aldı. Yani, Ama ben aldığını tahmin ediyorum çünkü zamanında... Yalan haber çıktı çünkü. E, eşi Ebru Hanım'ın şöyle bir açıklaması vardı. Valla bu bizim e, Rıza çok e, şey, e, bonkör. Yani Mars'ı istesem Mars'ı alacak diye. Hadi ya öyle bir açıklaması mı vardı? Tabii canım benim de zaten Bursa nereden aklıma geldi? Mars'tan aklıma geldi senin demek ki. Mars'tan aklıma geldi direkt yani. Öyle kömple yani kömple dediğim kömple yani komple yani komple. Yumuşhane tatlısı diye geçer kömple. Vallahi kömple alsın yani öyle bir yapısı var böyle şeyle uğraşmıyor. incik cincik küçük küçük hani bazıları böyle şey yaparlar mesela çocuğuna işte şey. Bir et... tane mesela tay alır. Bir, tay alır. bir tane at alır. Yani ne gereksiz yani at. al sen tamamen 20 tanesini 20 al. 20 tane al bütün tayları tane... al. Bütün Yaşayacak tayları şey yap. Al. Ortam sağla. Hiç öyle bir şey gitti. olduğu için, anlaş olduğu için hara almış olması kuvvetle muhtemel. Muhtemel dedim, muhtemel. Neyse Rıza Zarraf hakkında konuşurken ağzım çekiyor. <gülüyor> ya da genel olarak bu sabah ağzım çekiyor konu <gülüyor> konudan bağımsız. Olabilir, hayırlı uğurlu olsun diyoruz, ne diyelim. Ee, Norveç'e gidelim o zaman istersen. Gidelim Norveç'e. Karacabey'den Norveç'e doğru. Bir yolculuk, uzunca da bir yolculuk. Yani uzunca ama... Keyif, koyifli, koyifli bir yolculuk. Olacak, koyifli yolculuğumuzda. Hayır. Bakalım kimler eşlik edecek ee, bize. Norveç parlamentosundan bir karar geldi. Aa, çok doğru bir karar. Çünkü en doğru kararların parlamentosu diye geçer Norveç parlamentosu. Evet. biz fjordlarıyla parlamentosuyla bir bütündür. Hmm, öyle diyorsun yani. Fjordlarımız Kadın... güzeldir. Parlamentomuz çok güzeldir. Ee, kadınların da zorunlu askerlik yapmasını öngören yasa... Çok doğru bir karar. Geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Ama Norveç ordusu dediğin de zaten Norveç hapishanelerini gördük biz. Geçenlerde evet. bayağı böyle şeyli. Senin falan. bir gizli olmuştu oraya. Orada mı gördün Fahir? birkaç yıl Norveç hapishanelerinde maalesef Oktay Black Dark Side dediğimiz de, karanlık geçmişimde. Ben de Evet, ben de Amerika'ya gittiğim zaman ben de Louisiana'ya hmm. gitmiştim sırf eyalet hapishanesini görmek için. Çok keyifli dediler. Gittim gördüm. Sen de sırf Norveç'i e hapishaneleri görmek için şeyleri gittim, falan çok şartları çok ya iyi diye. Şartları çok iyiymiş. Aa çok iyi yani evet, bayağı bayağı iyi. Bir kere kapağı atsan tamam yani emeklilik kafan rahat ya. Değilsin. yani çok rahat ediyor musun? Yani nasıl Norveç hapishaneleri? Lüks. Lüks. Onu söyleyebilirim. Lüks ve rahat. Böyle hani bilgisayarım bilgisayarım var neredeyse öyle söyleyeyim. Herkes güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ee, bu kadınların zorunlu askerlik yapmasını öngören yasa oylanmış. Ne kadar ordusunda ne var ki oğlum? Yani Norveç'in öyle bir ihtiyacı da olduğunu zannetmiyorum zaten. Valla. E İsviçre ordusu diye bir şey olduğuna inanıyor musun? İsviçre ordusu diye bir şey olduğuna inanıyor yani, musun? Ben, ben, bence öyle bir güç var yani. İsviçre'de bir ordu diye bir şey var yani. Ben de öyle bir şeye inanıyorum Oktay doğru. Ee, Oslo'da 96 parlamenter tarafından oylanmış e, uzun süren görüşmelerden sonra. Ama ne 96 e, parlamenter dediğin neymiş ya? Öğle yemeğinde şey işte gibi. İşte hava soğuk. Kakar iki hava. hava yani, o Novres parlamentosunun işi de zor valla. Çünkü zor. hava hep soğuk. Ülkedeki kadın erkek eşitliği açısından önemli bulunduğu cinsiyetler arası eşitliğin orduya da yansıtılması gerektiği belirtilerek çoğunluk tarafından yani 6 karşıt oy verilmiş. 90 kişi. 90 kişi. tam maşallah. Olur abi falan filan diye. Ama abi bir, bize uyar demiş hatta kadınlar da var içinde. Bize uyar abi demiş yani biz her türlü demiş yani. 2016 yazından itibaren yürürlüğe girecek. En küçüğü 97 doğumlular olmak üzere. En büyüğü. 19 ila 44 yaş arasındaki. Ah ben evet. bile neredeyse asker alınıyorum. Tüm kadınlar, tüm kadınlar bakıyorum. Evet, sen de bu şeyi. Çoluklu şeyin, çocuklu. Çözüyorsun. 19 aylığına ordu da zorunlu hizmet. Onlar da yani affedersiniz de şimdi konuşalım. Ne biraz... yapsaydı Fahir? Su kaçırmışlar biraz. Ne yapacaklar? Ne, ne yapacak? Kaç ay 19 ay askerlik da. mi olur? Ben bile 16, 18 ay yaptım. Yo kaç ay yaptım ben ya? 16 <gülüyor> ay yaptım. Ben çünkü beni baz alınmasını düşünüyorum. Norveç parlamentosunda yani... yalnız Fahir. Beni bile alacaksın kas, neredeyse kasetleri yani. Kasetleri Norveç hükümeti tarafından veriliyor. Ordu tarafından veriliyor. Sen sen gittiğin zaman orada Feridun Düz Açkans kasetini kendi paranla aldın ya. Evet. Onu ben sakladım zaten. <gülüyor> kendi çantana koydun ya. Evet. <gülüyor> Mesela orada gider gitmez veriyorlar Bu Şeyden hemen. düşme oluyor ya işte belli yaş itibariyle. Neyden? Ya yani işte ne oluyor? Süreden mi? Süreden değil. Yani bir yaştan sonra asker almıyorlar ya ülkemizde. He, tamam anladım. Neye düşüyorsun sen? Bakaya değil. Bakaya düşünmez. Ee, şey olmaz. Iskarta'ya çıkıyorsun yani. Ee... Sana gerek yok sana gelinceye kadar bir şey. <gülüyor> olabilir mi? Isparta evet olabilir o kesin ee, olmamaklı beraber. Olmaz. Neyse işte o şeye düşünce. E, düşünceye kadar bekliyordum işte. E, o kaset saklı yani. Yarın öbür gün tekrar beni görev için çağırdıklarında. Her şeyim hazır, kasedim de hazır. Kasedim de hazır. Efendim bakın kasedi ben askerlik zamanında almıştım yani. oradan, oradan almıştım diyerek. Kara duman çıktı aydan, asılıdır releyim Ben acıyı sende tattım, yarımcadır yüreğim. Fahir kusura bakma seni yalnız Yağmurlarım bıraktım. Yağmurlarım yağmaz oldu, düşlerim kurudu. Şuna <gülüyor> bakma özür dilerim seni yalnız bıraktım Beni hep yalnız bıraktınız Halbuki... valla Askerde de yalnız bıraktınız <gülüyor> Çünkü ben Yaşar kasetleriyle geçirmiştim askeriğimi evet. herkesin, herkesin geçirdiği herkesin bir şey var baş, Herkesin bir değişim. Benim aslında Feridun Düz Ağaçı'dan önce bir de şey var Şekmen Ferah dönemim var Askerde. Çünkü senin 10 altı ilk dönemimi ben Şebnem Ferahla yaptım. Ondan sonra Feridun Düzacılı bir üst levela kendimi ciddi şey yaptım yani askerlikte bir üst level. Uzun dönem askerdim. Böyle şeyleri var sevgili dinciler. Pek çok sanatçının kasetleri. Ee Norveçler yaşadı. Şimdi onların bir sürü Norveçli grubu var ya. ya i̇şte orada kendileri veriyorlar bir <gülüyor> kasetleri de Güzel. ne kaseti verecikler onu bilmiyorum ama. 19 aylığına Peki, orduda oktan, çok... zorunlu hizmet yapacak kadınlar zorunlu hizmet dışında savaş zamanında da erkeklerin sorumlu tutulduğu her şeyden sorumlu Tüm tutulduğu. kararlardan da e, sorumlu olacaklar bu kapsamda. Evli barklı, çoluklu çocuklu afelersiniz 44 yaşında 40 yaşında Hazan Fendi 19 aylık. Olabilir gibi. demiş. Abi sonuç. Olabilir demiş. Böyle omzunu şey. sallayıp gözlerini kısmış. En en başta evet diyen adam. Yani böyle şey gibi gitmeli gelmeli mi yoksa kalmalı mı? Yok kalmalı canım baya. Allah, Allah kalmadı gitmeli, gelmeli dedi. Gitmeli, gelmedi Sabah gitmeli, akşam gelmeli mi yoksa ee, sabah gitmeli de ee, bilmem kaç ay kalmalım. Sabah gitmeli 16, 16 19 ay. 19, 19, 19, 19 ay sonra sabah gelmeli. Tabii ki arada hafta sonu izinleri, i̇zinleri falan. falan, çarşı i̇zinleri. izni diye geçer Oslo'da. Aa. Oslo çarşısı biliyorsun meşhurdur. Meşhur tabii. Ee, Oslo çarşısına gideceğiz komutanım falan filan diye. Öyle ne ne yapacağınız orada? <gülüyor> orada da kaset doldurabilirler. <gülüyor> kaset doldurma imkanına sahipler. Tabii aitler? var. Vallahi hayırlı olsun ne diyeyim yani onu Norveçliler düşünsün diyeceğim biraz da benim kafam pek yatmadı yani. Arada bir şeylerin olması lazım. Ben şimdi çoluklu çocuklu kadınları düşünüyorum. Hiçbir ayrım yapmaksızın diyorlar. Hiç Hiçbir ayrım yapmaksızın. Hiçbir ayrım yapılmaksızın herkes askerlik görevini en iyi şekilde getirmek. Ne Kadınların askerlik yaptığı neresi var ya? İsrail, İsrail var. İsrail var. Bildiğimiz başka. Bir de Norveç oldu. Norveç var. Başka hmm. da bilmiyorum ee, sen Başka da fark etsin. Yani zorunlu olarak, zorunlu olarak hmm. askerlik yaptığı başka onu, da yok. O, şekilde, o da bir araştıralım onu istersen. Onu bir bakalım. Zorunlu askerliği araştıralım sevgili dinleyiciler. Onu araştırırken de. Onu araştırırken şey araştırır de. Araştırır bakayım ben. Eee. Bir... Çok güzel oluyorsun Faiz. Evet. Yığılıyorum değil mi? Hmm. Çok güzel yığılıyorsun. da istediğin bakayım. bir şarkı var mı? Ben senin bir, bir, bir, bir şarkı sonrasını senin isteğini çalacağım. Ne istersin? Dinleyicilerimizi hangi şarkıyla kayıfle buluşturmak istersin? Ee, şu, şu anda hemen sorunca da böyle şey hemen oldu Hemen insanın fight. aklına gelmiyor tabii ki. Yoksa Billy Idol'la baş başa bırakacağım onları. Tamam güzel. Billy Idol madem ben sıradaki şarkıyı soket sırada değişmeden aynı şekilde Aynı şekilde ama öncesinde tabii ki reklam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aynısını yapmaya çalıştık ama geç kaldık. Maalesef geç kaldık. 8.47 oldu. Ondan dolayı geç kaldık sevgili dinleyiciler. Tahmin ediyoruz Pepper Cami'yi sunduğum Modern Sabahlar devam ediyor. <gülüyor> ee, şöyle bir günümüze bakıyoruz. Soğuk bir Ankara sabahından sizlere sıcacık bir merhaba demenin e, dayanılmaz lezzeti ağızlarımızda birer parmak olarak çalınmış o bir şekilde. O bir... soğuk lezzeti damağa geliyor e, yani öyle. o soğuk tat değil mi? Yani soğuk tat deyince ya böyle... Çünkü hani damak, açmak zorunda kalıyorsun merhaba donmuş e, soğuk donuk yağ gibi değil yani böyle soğuk havada döner yersin de e, laps diye o de böyle... Benim de kokoreç geldi aklıma. Ha böyle ağzını... Kokoreçi böyle ayranla yersin de böyle e, yapışır e, ya. Yapışır ya ha, o is değil. Değil. O değil. Şimdi ağzınızda kekremsi bir tat bırakmak istemiyoruz bir parmak şeyden sonra e, tatlıdan sonra. O yüzden Çünkü reçelleri aldı herkes şu anda kahvaltıyı evet. yapanlar ee, kahv Bu saatte kahvaltı mı kalır Oktay? 8.48 olmuş saat yani ne kahvaltısı? Bunun far şu Geç anda daha kahvaltısı. peynir daha Daha peynirden ilk çatılı alan dinleyicimiz var ya Şüphesiz ki yani. Şüphesiz ki. Ee, hava soğuk, efendim pazartesi falan filan bunları dert etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Bugüne yönelik uzmanların tavsiyesi var. Evet. Ee, hemen bir boyama kitabı alıyorsunuz. Aa. aa. Tabii. Ne ya diyorsun? Yaş fark etmez. Boyama kitabını yaş, her yaş... din, dil, ırk, Gözetmek sizin bir boyama kitabıyla neşelenmeyecek adam yoktur demiş. İnsan yani birey. Birey yoktur demiş doğru. Birey dediğin. Ben Türkçemize aynı anda. 5'den 55'e kadar. O da manasız olur. Çünkü 7'den 77'ye olduğunu biliyoruz. 5'ten 55 ilk kez Türkçemizdeki yerini aldı. Valla kitap boyama aktivitesi insanı çok ee, rahatlatıyormuş. Onlar atıyormuş. aktivite deniyor değil mi? Tabii aktivite deniyor. Bir aktivitemiz etkinlik var. Etkinlik deniyor. Etkinlik, ben, etkinlik. Yani pardon. E, ortanca yayınımdan biliyorum şu anda. Aktivite yani etkinlik. Etkinlik deniyor alıyorsun kitap kitabı ondan sonra boyalarını da alıyorsun. Boyalarını da alıyorsun. Veriyorsun ebeveynlerine. Fik, fik, fik, fik, fik, ben bugün anneme boyama kitabı alıp gideyim. Aynen böyle bir etkinliğimiz varmış bizim onu bir boyarsan diye. <gülüyor> Türkan Sultan'a mı? Türkan, Türkan Sultan. Türkan Sultan çok güzel boyar yalnız. Ben tahmin tak ediyorum. Türkiye'ye ilk boyama kitabını o getirdi. Yani ben boyama kalemlerini de onun getirdiğine inanmak <gülüyor> istiyorum ve öyle inanıyorum. İnancınızla evet. sizi baş başa bırakıyorum. <gülüyor> boyama yaparken beynin hem mantık hem de Yaratıcılık kısmı çalışıyormuş çünkü. Yani bana bunu e, kuzey güney sağa sol lop lop ya, amigdala falan dersen daha net benim kafamda canlanır. Valla öyle o tip açıklamalar yapamayacağım Fahir. Ama bir o rahatlama oluyormuş. Yani bir rahatlama olur. Bir rahatlama boşalt, Daha doğrusu boşaltma dediğimiz e, beyin boşaltması hepimizin ihtiyacı olduğu şey. Yani İş... bazı işler vardır ya hani böyle yaparken sadece onu düşünürsün. Kağıt katlamak gibi mi mesela? Kağıt katlamak olabilir. Mesela fındık kırmak. Fındık mesela kırmak. Mesela hemen oracıkta aklıma geri mesela, veren bir örneği. Mesela önünde iki çuval fındık kır. Fındık. Hele de o şeyse Bunları taze fındıksa. Değilim. Taze fındıkta çünkü 2-3 şey var biliyorsun. Onda çok, adım var. Evet o dış kabuk. Yeşil kabuk. Yeşil ondan ayıracaksın. Sonra, ondan sonra şey ayıracaksın. Bazıları ondan boş sonra... çıkacak tadın kaçacak. Bazıları acı çıkacak. İyice bir sinirleri şey yapacaksın. Tek şart var demişler. Uzmanlar bir kişi yapacaksınız. Çünkü yani taze fındığı şey yaparken e, kırarken iki kişi bir şey var gibi. Sanki biri o yeşillerinden biri kıracak, ayırır. Ha. Ondan sonra Tabii Halbuki tek işi yapabilir. Tek işi yaparsa tamamen kendi kendine kalabiliyor insanlar. O tip işlerdenmiş demek ki boyama kitabı. E ne oluyor? Boyama Şimdi böyle yapınca beynimizi boşaltıyoruz. Bir feraklama, bir rahatlama. Başka bir şey düşünmene imkan yok. O yüzden e, stresinden arınıyorsun. Evet. Başka neyinden arınıyor olabilirsin. Binlerce liralık böyle masraftan da kurtarmış oluyorsun. Hiç gerek yok, evet. yani, Efendim, doktora, gerek yok. Doktora gideceğim. Efendim psikologlara gideceğim. Psikiyatristlere gideceğim. Efendim... E, şey alacağım, tedavi alacağım. Hayır. Ne yapacaksın? Bir boyama kitabı. Bugün en pahalı boyama kitapları 10-15 liraya boyama setiyle beraber 40-45 lira gibi bir rakama bugün hepimizin rahatlaması mümkün. Bunu karşılayamayacak bu, da yok. Bu çocuk kitabıdır. Efendim, bana gelmez falan. Filan çocuk gibi değil. bakmayacaksınız. Çünkü çocuk da bir ney Bireydir. E, yani o birey olduğuna inanıyorsun da senin bu, bir birey olduğuna niye inanmıyorsun? Bravo, Fairs. Söylenebilecek en, en güzel şey yani. Lafı söyledim. Ee, tebrik ediyorum. En kısa zamanda birer boyama kitabı birer alıyoruz. Birer boyama kitabı alalım ben çünkü şey yapıyorum yani beyin boşaltmak için genelde işte Manasız televizyon programları seyrederek böyle Onu ben de yapıyorum yalnız o da güzel işe o yarıyor O da güzel yarıyor hakikaten yarıyor Ama dozunu kaçırırsan o yorgunluğa da sebep oluyor Dozunu kaçırınca, kaçırınca e, şeye dönüşüyor beyin çok boşalıyor tam bir geri zekalıya dönebiliyorsun Mal gibi baktığım zamanlar var benim Zaten televizyon programıyla zehir arasındaki fark ettiren şey dozmuştu Dozmuştu bahir. belli dozda alırsan mükemmel ama belli dozu dozda açtığın alırsan, zaman Zehre döner Zehre döner ve köfre döner Oktay onu da söylemeyemden geçemeyeceğim kusura bakmayın. <gülüyor> i̇yi ki geçmediniz Viber'i çok iyi çok güzel oldu. Ee, Amerika'yı kim keşfetti yeni bir tartışma konusu yeniden. Amerika'yı yeniden keşfetmeye, keşfetmeye gerek, gerek yok Oktaycığım. Bu en güzel cevap oldu artık o lafı kim buldu acaba ya? O lafı kim buldu? Amerika'yı yeniden keşfetmeye kaç yüz, Amerika lafını... kaç senesinde keşfedildi? Kim buldu acaba? 1400-1500 falan. 1400-1500. Yani... Hadi o... senin güzel hatırın için 1600'e kadar ben sesimi çıkarmıyorum. Yani o lafı bir kim buldu ya? Ben... da bu laf edilmez ki. Ne alakası var demek istiyorum yani ki... O... Ne alakası var cevabı da beni şey yapar. Ama yani onu tut... Kendimi tutamıyorum. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok falan diyen adama... Ne diyorsun falan diye böyle bir... Şey yapmak istiyorum ya. Bağırmak istiyorum. Bağırmak... Tam olarak ne dediğini açıklayabilir misin diye uzun uzun açıklama Yani istiyorum. orada o şey belli. Sonuçta ne demek istiyor yani? Amerika'yı keşfeden belli. Ee? Artık bunun üstüne. Çünkü çok tartışmalar oldu. Yüzlerce yıl boyunca çok tartışmalar oluyor. Christoph Colomb muydu? Amerika Vespucci miydi? Falan mıydı? Filan mıydı? Derken bunlar hep yıllar içerisinde ee, insanların Belki de belli bir doygunluğa gelmesinden dolayı ortaya çıkmış e, tabirler olarak hayattaki yerlerini aldılar Amerikalı bir yazargeri ait e, bir kitap yayınlamış yazar ne yayınlayacak ya kitap yayınlar, yayınlayacak ya da <gülüyor> ya da onun gibi bir şey yayınlar e, Roman, öykü öykü dedi öykü dedim öykü Kristo Kolomb'un Amerika'yı keşfettiğini anlatan e, bir günce yazarak yüzyıllardır insanları kandırdığını iddia etmiş. Ee, neymiş bakayım Rahmetlinin arkasından yalan söylüyor ya mı getirdi Valla evet Kristof Kolomb mezarında şu anda Fır fır diye ses geliyor Christophe Kolomb'un Christoph mezarı Christophe Kolomb haklı ya o kadar çok gezmiş ki iyi ki ben hatırlamıyorum günler. ki Ben galiba bendim yani orası öyleydi falan diye Böyle bir e, şey de olabilir Bugün Christophe Kolomb'a sorma imkanımız olsa Halbuki demiş Halbuki. bu yazar evet. Martin ve Francisco Pinzon Adlı iki denizci kardeş demiş Buldu demiş Amerika'yı demiş ee, Kıta olan Amerika'yı Lütfen ya demiş, Ama bir de bir demiş. şey soruyorum Kıta Amerika'sını tamam buluyorsun da Koca birisi bir yerinden girmiştir Öbürü öbür yerinden girmiştir Geçmiş gün yani bir de şey de büyük alan da büyük yani. yani sen diyorsun ki Kolon bu taraf beri yandan girmiştir. Biri aşağıdan girmiştir, bu, biri azıcık yukarıdan girmiştir. Bu kardeşler öteki taraftan ben girmiştir. Şimdi ülkemizden anlatayım ben sana. Mesela birisi bir Mersin limanından girmiştir, öbürü Göcek'ten girmiştir, öbürü Çeşme Ala Çatı falan tarafında şimdi Türkiye'yi keşfetmiş hangisi oluyor? Değil mi? Bilemezsin. İşte orada hemen harita çiziyorlar ya bunlar Faiz. Nasıl çiziyorlar? Bir, ne ara bir, çizdiler? Bir harita bakarım, kâşif mi diye bir de haritasına bakarım. Ne ne, ne yazmış Hı. diye. Haritaya bakıyorlar. Ondan sonra ha bu buraları çizmiş o zaman bu önce gelmişti. Çünkü haritanın en altında tarih. iki şey vardır. Coğrafya evet. derslerini hatırla. Bir ölçek. iki tarih. İki tarih. Çok önemlidir. O ikisi çok net anlatır. Ondan yaptım, i̇ki kardeşi okuyor. biz niye peki şey yapmıyoruz? Ee, kaptanlık yapan İspanyol kardeşlerle beraber yolculuğa çıkan Christophe Kolomb. Tabii canım ee, Şen kardeşler diye bunların şeyi var. Ee, nakliyat firması vardı. Tek şeylerin adı da oymuş. Gemilerin adı da oymuş zaten. Hı hı. Şen kardeşler diye. Yalnız Kristof Kolom da bu e, denizcilerle birlikte e, seyahat ediyormuş ama tayfalar arasında hiç sevilmiyormuş. Kristof Kolomb. Bu adını söylediğine göre, gelinine göre. İki tane kötü özelliği varmış. Neydi bu Christophe Colomb'un iki kötü özelliği? Bir direksiyonda deliriyor. Hiç Yok. yani o aklı başında adam Christophe Colomb evet. koy arabanın dümen, içine koy. Dümen şeyi. Deliriyor adam yani. yani direksiyon Direksiyon dediğimiz dümenden ona. geliyor yani. E, tabii tabii yani şeyden bahsediyor. Şey diye geçer, Git, dümen şeyi diye geçer. Bir o şey. ikinci kötü deliriyor, özelliği. Deliriyor böyle şey yaptırıyormuş ya delirtiyormuş gemi de deliriyor gemilere şey arttırıyor gemilerin tam... kıç tarafı denir ya baş tarafı kış tarafı gemilerin kıçını arttırıyormuş arttırıyormuş evet ikincisini tam hatırlamıyorum fayros yüzden... <gülüyor> herkesi kendi gibi bilmesi o da mı öyle ya, ya? o da en kötü özelliklerinden bir tanesi tabii ne tarih güzel. kitapları hep yazar <gülüyor> dünya üzerindeki herkes herkesi kendi gibi bilse hiçbir sorun yok Evet, o zaman tabii bir zaman iki kişi var. var, onlardan sıkıntı oluyor, kötü en özellik en oluyor. En en evet. Evet. Liderlik özellikleriyle Kolombo e, karşı İyi, sevilmeyen adam nasıl liderlik özellikleri taşıyor ya? Hayır şey e, öteki o kardeşlerden Kardeşler, biri ha. E, gemilerde başlatılan isyanı bastıran Martin Pinzonla Kolombun arası. E... Böyle olmuş bir alacak verecek meselesi yüzünden. Gemiler kara yaklaştıkça ne oluyor? Ne oluyor? İpler Gemiler gerilere... yaklaşıyor ama aralar açılıyor. E, İpler geriliyor. Aralar açıldıktan sonra sen buldun ha ben buldum. İşte bu öteki adamın hiç... Sen buldun İstimini... ben de hazır idi Yunus idi Hızır idi Yunus idi Hızır Yunus idi Yunus idi Hızır idi Yunus, id, Yunus idi, yes. Yunus idi. <Gülüyor> Martin Pinzon'un hiç ismi geçmiyor. Nasıl Martin... geçmiyor? Bunlar hiç kendilerini ispat edememişler mi ya? Yok. Bunlar iki kardeşler bir de şey karşı tarafa korku salması lazım. Christophe Colomb lan bunlar kardeşler bunların kuzenleri amca Çocukları falanları filanları var. Ya hiç korkmamışlar mı ya? Kristof Colomb o kavgadan sonra şey yapmış tayfayı yanına çekmiş. Martin Pinzon'la e, öteki Aa, kardeşinin tayfasını yanına çekmiş. Işte, onlar da çünkü olmuş. herkesi kendileri gibi bildikleri için o, en büyük. En büyük sıkıntıda olmuş. Fahir yani bir zamanlar hakikaten bu e, denizler tamamen entrika yuvası. Evet maalesef. Yani, o dönemler e, okuduklarımdan da Tarihin karanlık dönemleri diye geçer. yani. E, o yüzden çok teşekkür ederiz dinleyicilerimize terapilerini hangi kitaplarla... Ee, yapalım onu konuşalım önümüzdeki saatte gideriyor onlara yani ne yapıyorsunuz diye konuşalım yani şitrese karşı neyle hepinin herkesin ayrı bir tekniği vardır yani mesela esrarengiz bahçe diye bir e, kitap göndermiş bir dinleyicimiz boyama kitabım e, tam olarak ben anlamadım ne <gülüyor> kitap olduğunu bunun dur bakayım ha yazıyor bir dakika bu arada event deniyormuş ona Faiz event yani Zeynep, etkinlik evet etkinliği Zeynep Hanım öyle söylemiş. Ee, bir başka dinleyicimizde biz bir süper lise mezunu olduğumuz için dam olarak bilemiyoruz bizde event diye geçmiyor ha, bak şöyle esrarengiz bahçe deyince aklıma değişik değişik şeyler geldi benim senin bakayım ee, gelmedi ama bir şey biraz kasarsam gelir belki. Benim, benim geldi deli manyak manyak şeyler geldi ama e, neyse ki altında yazıyor onu e, şöyle söyleyeyim arka kapağında ne yazdığını ben okuyayım. Bilersen. Bu da bize arka kapak olsun. Bu gizem için kitabın kapağını araladığınızda 1001 şeklin ve ahenklik kıvrımın ortasında bulacaksınız. Neyi? Neyi bulacağız? Nasıl bulacağız? <gülüyor> Herhalde kendinizi mi de? orada bir şey eksik. Hem çocuklar hem de kalemin esrarına kapılmış yetişkinler bu kitabın her sayfasında tabiattan esinlenerek hazırlanmış çizim maceraları Ondan sonra gizlenmiş bulmayı bekleyen, bekleyen ilginç canlılar tam anlamıyla işte bu demir bahsettiğimiz Fahir, yani demir bahsettiğimiz kitap boyama kitabı tıpkı bir şey. Hayatın binbir bir rengini kullanabilecekleri tuvallerle karşılaşacak ee, sevgili dinleyiciler, e, bir dinleyicimizin full full full dinleyicimizin e, tavsiyesiyle Pazartesi günü çünkü her Pazartesi biliyorsunuz bir kitap tavsiyesinde bulunuyoruz. İşte bu Pazartesi ki. E, günkü kitap tavsiyemiz Esrarengiz Bahçe Çok teşekkürler Vay be vay be Hobi, o Oktay, çok güzel bir şarkıyla şey yapalım bu e Güzel bir şarkıyla tamam onu sonrasında şey yaparız tamam oldu tamam onu ben Hiç ilgilenmedin Fahir kitapla ya Kitapla ilgilenmez olur muyum ben e Hiç şey yapmadım ki o kitaptan hiç vazgeçmedim Hiç almadın ki. mı? Benim hiç kitabım olmadı ki Oktay Yalnız işte bu masraflı ya bu şeyde bu boyama kitapları da. Çünkü boya da alacaksın. Değil, Bitmiyor bir, yani. Bir boya masrafı var. O da insanı hakikaten bezdirir, Sadece bezdiriyor. Sadece bir kitapla bir. olsa olmuyor. Olamıyor. Olamıyor. Ama bu saat bitiyor Oktay Bey. Yeni saatte beraber Damla olalım. Damla Hanım başta olmak üzere pek çok dinleyicimizde Christoph Kolomba haksızlık yapılmasın demiş. Kolomb mahallenin çocuğu. Christoph Kolomb'u ezdirmeyiz. Ona laf yok demiş. Bilgimizden şaşmayalım. Bu tip haberlere itibar etmeyelim. İtibar gelmeyelim diyor. Olamaz. Ee, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olarak ben demiş, size demiş, sevgilerimi yolluyorum demiş. Oradan da bize şey veriyor. Veriyor, manyeli veriyor. Damla Hanım teşekkür ederim. veriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve Damla Hanım'ın atla bir fotoğrafı var. Çok da güzel bir atla. Herkes bir atlı fotoğrafını göndersin o zaman ya. Yani bir bakalım atlı fotoğraflarına. Modern Sabahlar Modern, sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Çünkü sizki çok güzel şarkılar. Oo, aynısını da yaparız, aynısını da yaparız, aynısını yaparız, aynısını yaparız, aynısını yaparız. Aynısını yaparız, aynısını yaparız. İstersek aynısını yapabiliriz. Tam aynısını ]iniz. yaparken şey yaptın Fahir ya. E, yeni saat olduğu için Oktay. Yine hep böyle valla bu sanatçıların ahı bizim üzerimizde şey olacak ha. Çok Valla çok hep borçlandık kesiyoruz. ya. Yani hep... ah mıdır borç mudur bilmiyorum. Kimdi bu şeyler hanımefendiler? Miranda Hanım. Miranda Hanım'a da çok yamuk yapıyoruz ya. Vallahi atlı fotoğraflar geliyor dinleyicilerimize. Vallahi mi? Yemin ediyorum. Ne kadar çok at meraklısı dinleyicimiz varmış. Zeynep Hanım düğününde e, ata binmiş? binmiş. Ya ve... nasip mi demiş? <gülüyor> Bakayım, vallahi o kadar mutlu ki Zeynep Hanım. Bu e, fotoğraflar. Ata binince ata binmek insana bir neşve verir ya. Bu Zeynep Hanım mı bilmiyorum ama yani bir gelinlik... E, Gelinlikli bir hanfendi. Hoş bir böyle straplez bir e, model, bir gelinlik fahir. Böyle duvak, saç çok hoş, çok güzel olmuş atın üstünde böyle bir yeşillikler Zaten arasında. Zaten gelinlikte geline yakışır yani. Hangi Zennep geline onun... gelinliği yakışmaz ki? Aa, bak mesela Damla Hanım da göndermiş at candır diyerek o daha sportif bir fotoğraf. Kıyafeti tercih etmiş. Sıkı bir at hayalet vahir. Ben de Damla Hanım'ı sıkı bir hanımefendi olarak düşündüm. Ondan sonra kıyafetleriyle falan Damla Bak şöyle göstereyim hatta sana. Bu Damla Hanım. Maşallah. Ya yani ben atı görebildim şu anda. At da bayağı sıkı. Tabii atın ismini bilmediğimiz için onu e, at diyoruz. E, galiba Büşra Hanım. Ha, o da göndermiş. Ben de atın adı Büşra diye. E, Çünkü atlara insan ediyoruz. ismi koymak e, pek şey kabul görmüyor. Çok teşekkür ederiz güzel sözleri ve e, atla bir fotoğrafı. Onunki daha mesafeli bir fotoğraf. Bak görüyorsun mesela atla, at, e, atla selfie. Selfie, selfie çektirmiş. Ben... E, öyle bir şey gördüm ya. Öyle bir ya ana... herkesin bir atlı fotoğrafı var galiba ya. Şahitlik ettim. Atla selfie çektiren bir adam gördüm de onun fotoğrafını çekemedim. Çekseydim çok güzel olacaktı. <gülüyor> Aha maalesef. Çekemedim. Ondan sonra Kremenuel göndermiş. İşte at, işte ben diyerek atla beraber antrenman yaparken ne ne deniyor buna ya? Antrenman da denmiyor. Ne antrenman. deniyor buna? Buna başka bir şey. At deneyim. binerken. At binerken. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben o e, ata binen insan Damla. Ha, Damla, Aa, Damla Hanım. Hanım siz misiniz? Hoş geldiniz. Evet. Merhaba, hoş geldik daha doğrusu e, şunu düzeltmek için aradım. Hep söylerim bilmiyorum birazcık böyle e, şey bilmiştik mi yapıyorum ama yoksa olur mu olur mu ya siz yapmayacaksınız da kim <gülüyor> yapacak? <gülüyor> e, Ata binilmez, at binir efendim. Ata binilmez, at binilmez, at bin, at, at bin, binir. kılıç kuşan, <gülüyor> at binilir. Siz burada at. nerede at biniyorsunuz efendim? E, efendim o binici ihtisas Ankara'da. Hı. Ayıptır söylemesi, siz de bu ihtisas sahiplerinden birisiniz galiba. E, evet, yani çok küçükinden bile bilirim. Herkes böyle nasıl bir at delisi olduğumu bilirler. Peki hiç atınız oldu mu Damla edin? Hanım? Yani şahsınıza ee, ait, kişisel at. Şahsına ait olmadı. Ee, yani hocamızın atlarına biniyoruz hala. Hocanız Bak, mı? Bakalım ileride... Yani at hocamız, hocası hoca, mı? Hoca, evet, aynen öyle. Hı -hı. Yani onun at, hocası denmez, hocası at hocası denmez, atın hocası denir. At hocası. Aynen öyle, binecek hocam öyle söyleyeyim. Öyle bir arayayım dedim. Ya ya çok iyi yaptınız. Iyi, iyi yaptınız. Damla Hanım. Biraz soralım size, yani at binerken evet. nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz de bir iki küçük tüyo verirsiniz. ilk kez ata bineceklere. At bineceklere falan. At bineceklere evet. pardon, ata bineceklere. Ah, diyorum. Kusura şimdilikleri... bakmayın bizim cehaletimizi <gülüyor> kabul <güzelim>. buyrunuz. Çok güzel <gülüyor> Şey ee, yani mesela ilk, ilk gideceğiniz zaman kot giymeyin. <gülüyor> yani böyle daha yumuşak. daha Ta Tight ee... mı? Tight olur mu? Tight yani erkeklerde pek hoş durmuyor ama. Canım yani, yani, bacaklarınız zarifse bizim gibi şekilli ve yani. biçimli bacaklara sahipsiniz bunu fütursuzca sergilemekten. Ne ki, oluyor kot günce ne oluyor Damla Hanım? Ee, yani çünkü o şimdi bincilik pantolonların içlerinde dikişleri yoktur. Hı. O yüzden yani bir tek bağlantın atla bağlantın olduğu için ve hani e, atı yönlendirmek için bir tek iç bacaklarını kullandığın için rahatsız eder. O yüzden daha yumuşak. Daha hani böyle... Rahatsız... Eşofman tipi mesela yani. Yani yumuşak işte tight de olabilir hani kendisine <gülüyor> güveniyorsan. <gülüyor> i̇lla tight diyorsunuz yani. Yok evet. illa tight demiyor da yani yumuşak tight de oluyor. Yumuşak yumuşamış bir şeyler giyebilirsin. Evet. Ya herkes bunu bana söyler böyle çok resim paylaşırım ben orada burada at binecekle ilgili danla işte vakit bu. Yani çok istiyoruz ama vakit bulamıyoruz falan. Arkadaşlar vakit bulun, gelin, mutlaka yapın bunu. Hani istiyorsanız yapın. Çok keyiflidir. Herkese tavsiye ediyorum. Peki ne nedir böyle ilk ilk mesela ilk kez binecek. Kasmayacağız mı kendimizi? Yani ne Birinden, yapmamız gerekiyor? Yani biz şey dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? İşte efendim ben ilk kez at bineceğim. Küçük bir at istiyorum falan gibi böyle bir şey var mı? Küçükten başlayıp çünkü motorda öyledir ya mesela 125'lik motorla başlanır. 1200 liraya kadar gider yolu vardır. Aynen öyle şey e, yani hani, atla ilişkine çok dikkat etmek lazım. çünkü onun yani, beygir gücü bir bildiğim kadarıyla. Beygir... Galiba öyle öyle deniyor sanırım. Ee, yani bilmem onları çok ürkütmemek lazım. Hani ani ses, ani işte hareket e yapmamak lazım. Onlar çünkü çok hassas hayvanlar. Sen hmm. korktuğunda o da korkuyor, tedirgin oluyor vesaire. Hani böyle böyle liste uzar gider. Yani bu... Çok te tedirgin olmamak lazım. Tedirgin o olmamak, lazım. tedirgin olmamak, tedirgin etmemek lazım diyorsunuz yani. Kesinlikle, Peki ama... Damla Hanım, bu sizin eee binicilik ihtisasında bu fotoğrafınızı gönderdiğiniz atın ismi ne? Santa Fe. Santa Fe, Santa fe. Evet, Çok Santa fe. güzel bir kızdır o Hep hep Santa Fe ile mi e, haşır neşir oluyorsunuz Yok hayır zaman, yoksa... yo. Yani iki tane daha altımız var Onların ee... da isimlerini alalım Onlar da şey olmasınlar mağdur olmasınlar <gülüyor> Bir tanesinin adı Benekli bir tanesinin adı da Avalon yani orada, insan, Benekli biraz ezik kalmamış, kalmamış mı Birinin no, ismi evet. çok Santa öyle Fe gitti. Avalon <gülüyor> siz... evet. Benekli üretirdeki hatta şey değil, profilesindeki de o kendileri hanımefendiler. Ha öyle mi? Evet, evet, evet o. Evet, o biraz yaşlıdır ama çok sebezdir ama. Hmm, Yaşlı ki de değil hiç değil öyle yani. şey değil, Fahir. Valla e, sıkıdır da sıkı, ismini şey biraz bir, koymuşlar. An. Yani birinin adı Santa Fe, öbürünün adı Avalon <gülüyor> falan Siz diye. Siz orada çalışmıyorsunuz değil mi Damla Hanım? Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yok, hayır. Geliyorsunuz. Yok, hayır. Aynen ben evet. İngilizce öğretmeniyim, Ayrıca. E, hafta sonları vakit buldukça gitmeye çalışıyorum. Zeynep Hanım'ın fotoğrafını gördünüz. Gördüm, gelinlikle muhtemelen ben yani hani, kaç Çıcak yer aldım. o böyle her şeyi bitirdi. Her şeyi bitirdi yani. Siz de gelin, gelin olduğunuzda böyle binmek ister misiniz? Yoksa üstü ya, açık bir arabayı çok, mı tercih edersiniz? Ve isterim. kır düğünü mü? Çünkü kır düğününe mesela <gülüyor> atla da gidilebilir diye düşünüyorum nedense. Yani çok isterim. Çok isterim. Vallahi, ee... Çok keyifli oluyor. Yani tam beni anlatan bir şey olur. O yüzden Zeynep Hanım'ın yanında ezildim. Yani. yani Kendisine böyle buradan çok sevklerimi ediyoruz. Sizi dinliyorum. ezdirmeyiz Damla Hanım. Hiç merak ettirmeyiz. <gülüyor> Sizi kim ezebiliyor? <gülüyor> teşekkür ederim. Herkesin. Estağfurullah Damla Hanım. Ne demek? Çok teşekkür ederiz Damla Hanım. Sabah ederiz. sabah ufkumuzu açtınız. <gülüyor> Pek çok dinleyicimiz varmış. Ee, siz de bir bakın. Retweet <gülüyor> etmeye fark devam ediyoruz. Fark ettim. ettim. Onlara da ben cevap yazdım hemen zaten. <gülüyor> Peki Damla Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay Sağ olun. Gelsin. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Güle güle. Cengiz güle güle. Bey göndermiş mesela mesela bir Aa, fotoğraf. At. Ama bu o, acaba eşek mi? Onu ben anlayamadım. At mı? Eşek mi? Çünkü Atla Cengiz eşek. Bey mi iri? At mı? E, biraz minik minnoş. At mı? Yoksa bu eşek mi? Biraz küçük bir. At mı? Dört çeker arazi aracı diyerek göndermiş bize fotoğrafları. Tamam işte orada. Bizdeki ee, karşılığı şey diye geçer. ATV'ler diye geçer. Öyle mi? ATV mi? ATM mi deniyor Ondan, ondan sonra Elif ben Hanım göndermiş. Ben hep onları göndermiş. karıştırırım çünkü. Elif Hanım galiba ilk atı binişi Elif Hanım'ın bu fotoğraftaki Biraz tedirgin gibi çünkü yüz ifadesi. Üstünde kot mu var ne var? Yalnız evet. Ben soracaktım Damla Hanım'a kot giyemiyoruz ama kotla, kot mont giyebiliyor muyuz? Kotla binmiş Elif Hanım şık bir e, atkısı Olmadı. Var. Olmadı. Biz de e, burada müdahale etmek zorundayız. Çok özür diliyoruz. Ondan sonra... Er... Kotla ata binilmez. binilmez. Bunu herkes bilir. 7'den 77'ye herkesi. Kot, kotla at binilmez. Evet. At o, binmek. O doğru. Kot at. Ondan atla sonra... kot arasında. E, pardon. Atla birey arasında kot olmaz. Ne kadar ben. güzel ya. Ercan Bey mesela binicilik yıllarımdan boyuma göre bu vardı diye Ne bu ya? Kitap mı? Binicilik yıllarım. <gülüyor> <gülüyor> bu galiba... Ee, Ercan Bey gönderdi eşek. Yani at... ya herkes ezdi geçti bizi ya. Bir atla fotoğrafımız bile yok. Bırak üstüne ya yani binmişliğim var şimdi ben. At çiftliklerinde zaman geçirmiş bir adamım. Şimdi geçmişimi burada ben öyle beni diyorum. ortaya şey yapmak istemiyorum ama Valla e, vallahi bir tane bile ispat edeceğimiz şey yok. Fotoğraf yok. Keşke atla çektirdiğimiz, atla çektirdiğimiz, birlikte çektirdiğimiz fotoğraflardan bir güzel kolaj yapabilseydik. Paylaşabilseydik. Keşke. Keşke. Ee, Zeynep Paşa'mı da teşekkür etmiş kime teşekkür etmiş. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ha Damla Hanım'a teşekkür etmiş. Biz de güzel o sözler değil. söyledik. O kadar güzel söz söylüyoruz. Bir teşekkür <gülüyor> bize çok görülüyor. Benim de en çok bozulduğum şey Gelinebilecek son nokta dedi bu. ya. Esas evet. o güzel en şey söz oydu Fahir. Biz onu demedik. Onu Damla Hanım dedi. Evet. Yani gelinebilecek, atla gelinebilecek son nokta dedi. Son hmm. durak gibi yani. Öyle düşün. Ee, ondan sonra e, teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hakikaten işte at, işte ben. Ondan bahsetmiştik. Onu da retivite edelim. Ondan sonra ve e, yolumuza devam edelim. Bakıyorum ben şimdi Bizim yolumuzu... Bizim ata olan dinleyicimiz de vardı değil mi? Evet, bir bakalım. Şimdi. Sen bir yeri mi aradın Fahir? Evet. Ha bir yeri aradın. Bir yeriye. Bir yeriye aradım. Bakalım. Bir at sahibini arıyoruz şu anda. At sahibini arıyoruz. At sahibine göre atlarımız arıyoruz arıyoruz ama at sahipleri herhalde şu anda atlarıyla meşgul oldukları için yani at sahibi dedik maalesef maalesef hakikaten maalesef Ankara'nın e, önemli atçılarından e, Yekayacan'a ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Parantez ee... <gülüyor> içinde söylüyorum açma, ulaşamadı. mı? Yoğun oluyor çünkü at sahipleri. Yoğun olur, yoğun olur, yoğun olur. Şu anda bakalım gerçekten yoğunluk devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Serkan Çiçek. Serkan Bey hoş geldiniz. Siz de bir at binicisi misiniz? Hayır ben Damla Hanım'ı düzeltmek için aradım. Kendisi sağ olsun ata binmek yerine at binmek şeklinde kullanmamız gerektiğini söyledi. Evet. Ben de kendisine resim paylaşmak değil, fotoğraf paylaşmak gerektiğini söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Vay işte bu! Şu, şu programda yemedim. nasıl gerilimi yakalıyoruz? Hiç hiçbir fikrim yok. Yani, <gülüyor> Valla. vallahi yani şu dinleyicilerimiz olmasa saf saf yapacağız ya, programı. Ona, vallahi. ona ağım, buna paşam. Her şey <gülüyor> Ay Arada biz kalıyoruz. vallahi gümbürtüye gidiyoruz. Serkan Bey ne kadar doğru tespitlerde bulundunuz. At binilirse resim değil, fotoğraf paylaşılır diyorsunuz. Evet. Ama çok teşekkür ederiz. Anladığımız kadarıyla sizin atınız yok. Yok maalesef. Sadece bunu söyleyip eneriyi <gülüyor> <yanına> çekmek <gülüyor> istiyoruz. Evet, o çok belli oldu. Ee, ama bu güzel düzeltme için teşekkür ederiz efendim. Vallahi Bundan çok sağ olun Serkan Bey. Birlikte çektirdiğimiz fotoğraflardan bir şey gönderiyoruz size. Teşekkürler. Kolaj Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Ha. Sağ olun. Evet ya doğru. Zeynep Hanım Irmak Hanım adına yazmış. Irmak Hanım değil miydi at sahibi dinleyiciniz diye? Doğru Irmak Hanım'dı değil mi? Evet Irmak Hanım'dı. Yani burada ıı, Irmak Hanım tabii ki artık. <gülüyor> Herhalde at da çünkü İstanbul'a taşındıktan sonra atı taşıyamamıştır diye. Ben. Ve Zeynep Hanım bu tweetini güzel de bir ıı, at Fotoğrafıyla 3 tane <gülüyor> fayrı nasıl sevimli buna da itibar edelim. O fotoğrafla şenlendirmiş. Bir, boş, bir boşluk oldu herhalde. <gülüyor> Böyle göndermeyim bir at şeyi göndereyim diye. Onu da göndereyim. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. E, herkese Artık, teşekkür ha. ederiz. Valla Aa... yani yanlışımız olduysa onları da <gülüyor> düzeltmeniz için telefonumuz 2.30. Bekliyoruz efendim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Der, sabah Demek ki her sanatçıya da ayıp etmiyoruz galiba. Yani sonuna kadar bekledik. Sonuna kadar beklediğimiz rahmetli, şarkını, rahmetli. bir kez daha sevgiyle anıyoruz. Özlemle anıyoruz. Ee, i̇yi geldi yalnız Faiz. İyi, ge iyi, gelir, i̇yi gelir. Peki sana soruyorum. Sor canım. At, koyun, keçi, köpek. Ev, evcilleştirilme... E, ihtimali olan hayvanlar diye düşünüyorum. Sırasını söyler misiniz? Ha, yani insanlık tarihindeki Hı -hı. mi? İnsanlık. At. Ne dedin? At, koyun, keçi. Köpek. Kopek. Milattan ee, önce 12.000 yılında bunlardan hangisi ilk, olarak, ilk e, olarak evcilleşmiş olabilir? İlk Şimdi herkesin aklına kopek geliyor olabilir. Ben at diyorum. <gülüyor> Herhalde atdır diye tahmin ediyorum. Maalesef ilk olarak köpek milattan mi? 12.000'de evet köpek köpek sildir ama yani bu nasıl Amerika'nın keşfinde böyle şeyler var tartışmalar, tartışmalar var tartışmalar var aynı şekilde yani 3 aşağı 5 yukarı aynı bir gün arayla galiba ilk gün köpek Vallahi. olmuş da sonra atma olmuş tabii Tanrıca neredeyse atalım. yani tarih dediğin şey <gülüyor> e, hızlı akıyor neredeyse bir gün e, arada 5.000 yıl var milattan <gülüyor> önce 7.000 Yılında çünkü domuz zaman, ve keçi. Zaman domuz ve keçi. Evcilleşmiş. 7 7000'e kadar domuz ve keçinin şey yok mu? Esamesi yok, mi yok? Yok onlar hep takılıyorlar. <gülüyor> şey yapacaksın. Yabani sen? yabani takılıyorlar. M.Ö. 8000'de bir kuzu çevirme yapacağız desek yapamıyor muyuz? Yok komik? yine yani istiyorsan sen şey yaparsın. Avlamak mı gerekiyor o zaman? Ee, yani tabii yaparsın da yani sen senin taktik olarak anladığım kadarıyla <gülüyor> çevirme yapmak için önce evcilleştirme gerekiyor. Ne dersiniz gerekiyor. bu hafta sonu güzel bir barbekü yapalım mı falan diye böyle. Halbuki öyle bir şey yok. Evcilleştirme meden de o şey yapabilirsiniz. Ben eyleştirme anlayışım. <gülüyor> Tamam yemek üstüne gibi anlaşıldı ama <gülüyor> o şekilde tabii. <gülüyor> önce öncüm... evcilleştiriyoruz sonra yiyoruz. Fahir öncün bir özelliği vardır. Ee, hayvanın rızasını almadan yani yemez. Yemem, yemem Yemez öyle bir, bir şey Bir helalliğini var. alırım yani. Zaten bir 500 yıl daha var arasında Fahir keçiden sonra koyun. Bir helalliğini bir de koyun. antrikotunu alıveririm orada. Koyun daha sonra mesela evcilleştirmiş. Halbuki mesela koyun <gülüyor> daha önce gibi gelir. Önce mi? gibi geliyor tabii canım. Yok önce keçi ondan sonra inek ve koyun. Allah Allah. Peki şeyler bitkilerde nasıl evcilleştirme? Bitkilerde böyle alıyorsun güneşi gören yere koyuyorsun balkonda. Güzel böyle suluyorsun. Yapraklarını böyle fıs şey yapıyorsun. <gülüyor> biraz da konuşuyorsun <gülüyor> bahir. Ondan sonra hemen bırakıyor zaten. O kendini fıt diye bırakır. Yani şey gibi dedim. Yani böyle ne diyeyim mısır fasulye. İlk fasulye evcilleştirilmesi. Mesela ilk zeytinyağlı taze fasulye ne zaman yapıldı? Milattan i̇lk. önce benim aklıma geliyor ilk biltech'er gibi 12000 yıllarında faahir. Çok özürüm sözünü kesip 12000 yıllarında zeytinyağlı taze fasulye dağlarda kendi kendine gizliyormuş. Yani ondan sonra işte evcilleştirildi ve bugünlere kadar geldi. Tabii ondan sonra insan dostu olarak sofralarımıza kadar girdi. Ama hakikaten benim aklımda böyle şey. Yani sadece bu tarihte şeyi bilebiliyorum ben. Mantıyı biliyorum, sandviç'i falan biliyorum, hamburgeri biliyorum ama şey bilmiyorum. İlk zeytinyağlı taze, taze fasulyeyi kim yaptı? O herhalde şey ya, ilk e, yani köpekle beraber sofralara giren bir şeydir. M.Ö. 12.000, 13.000. Taze fasulye Bence de öncedir yani. Tabii Bence canım. de kesin öyle olması lazım. Yalnız bunun bu bir, bir kılları gelir. Onları ayıklayalım abi falan diye öyle bulunmuştur yani. Yiye yiye Kılları dediğin kılçıklarından, kılçıklarından bahsediyorsun. Kılçıklarından bahsediyorum evet. Çünkü fasulyede kıl olmaz, kıl bamya da olur. <gülüyor> kıllı bamya ile kılçıklı fasulye diye geçer. Doğru. Ve en sonra da e, en sonda da daha doğrusu at. at. At geliyor. At, eşek ve deve milattan önce 3 mü? Deve, deve. milattan yani şu... önce 3000 mi? Şunun şurasında 5000 senedir şey Ondan önce paso yaya mı? Gidiş geliş sırasında mı? Ulaşım yani aracı olarak Evet. Ya ya ya ya buraları dolaşıyorum <gülüyor> yapayalnız geceleri. Ya o birazcık saçma olmamış mı? M.Ö. bin biraz çok yeni ya. Ondan önce işte artık domuzla keçiyle büyük ihtimalle. Sümerler mümerler at binmemişler mi? Yok. He oradan oraya ne? Hep yürüyerek gidiyoruz efendim. Ama hepsi böyle dipçik gibi. Çok sağlıklıymış. Acaba kaç tanesi evcilleştirilince bu hayvan evcilleştirildi deniyor ya? Bir tanesi mesela arada evcilleştirilse. Iki tane. Mesela iki tane at mesela uyumlu çıktı tamam ben yaparım falan dedi siz bana yemeğimi verin yemeğimi suyumu verin ben size istediğiniz yerden istediğiniz yere götürürüm diye bir at şey oldu o acaba atların sen evcilleştirilmesi sen atlarda mı rıza konusuna geldim <gülüyor> evet rıza konusunu cuma günü konuşacağız yani o kaç tane sayısı ne acaba yani evcilleştirildiği için bildiğim yani, kadarıyla 4 bu arada atların e, renkleri konusunda da böyle e, saçma sapan konuşmayalım lütfen özellikle ikimizden bahsediyorum e, atın Çünkü rengi. bildiğimiz kadarıyla çok bilinçli konuşuyorlar. konuşuyorlar. Atın rengi denilen şey don. Don mu? Tabi. E, at don. Meteorologiden sonra bir don hadisesi de e, atlarda çıktı. At donları denilir. Mesela yaz. Bu <gülüyor> ya. atın donu ne? Yaz mesela. Bu atın donu yazmıştı. Mesela al. Al. Al donlu bir atın al var. Al donlu bir at mesela. Ne, ne anlıyorsun al böyle kızıl. O bir saygı anlamında mı? Kırmızıya böyle Acaba, çalan. İtalyanca'da da vardır ya. Don Carleone. Mesela böyle şeydir, hani e, bir şey saygı ifade yani. bir mertebe tabii, ifadesi tabii çok, olabilir çok mi? Saygın, saygın. Belki her ata, öyle, tabii, hı, her ata denmiyordur da atların mesela hak edene tabii her ata da öyle yoldan geçen her ata da don diyecek halim yok. Akıtma neye denir oktay bey? Onu da isterseniz <gülüyor> at konusu açılmışken akıtma onu da bir alabilir miyiz? <gülüyor> akıtma da böyle peynir, biraz zeytinyağı koyuyorsun, ee, hafif ateşte birazcık şey, şey yapıyorsun bira, bir de içine yeşil biber koyuyorsun Fahir. Harika. Ay, be, nasıl ya, güzel, güzel, güzel gidiyor öyle. kahvaltıda? Valla bambanyi yani, ye, hatta yi diye de geçer. E, mesela doru diye bir e, at çayı var. Mesela doğru ne? doru ne? Çünkü sonuna k koyduğumuzda doruk diye bir erkek ismi var. Birey ismi. Aa oradan onu geliyor acaba. Yok o doruk zirve canım. Hayır benim de kafamı karıştırıyorsun ha. ya. Doru dediğin at donu. Yani nedir? Gövde kahverengi. Oktay valla sabah sabah bu kadar don içim şey oldu ya. Gövde ne? Gövde kahverengi. Gövde kahverengi. Yele kuyruk ve ayakların uçları kara. Siyah. Evet. Ee, ondan sonra kırı zaten biliyoruz. Kırı bilmiyorum ya. Kır işte şey ya. Kırçıl anlamında. Ha, böyle karışık, böyle alacalı, beyaz gibi. Tam düşük. çözemediğimizi. Ondan sonra e, ve ahreç. Ahreç. Değil mi? Ahreç. Ahreç mesela. Nedir ahreç? Bir at gördün. Aa ne kadar donu ahreçmiş. falan dediğin zaman <gülüyor> herkes, herkes öyle mal mal bakacak <gülüyor> sana. Herkes <gülüyor> durup sana bakar. Biraz ahreçi açar mısınız Ahreç şu. Ee, kıllar beyaz ve kırmızı. Kıllar diyorsunuz. Yele galiba, değil mi? Kıl... Kıllar. Yo, beyaz gövde kırmızı. De... Gövdede de kıl var. Gövde de, de. Tamam. Beyaz ve kırmızı. Yeleyle kırmızı kuyruk. Kırmızı içi olur mu? Bildiğin o senin dediğin şey kızıl. Kızıl kahve işte. Ona kızıl kırmızı kahve. deniyor. Kızıl. mavi olduğuna inanıyorsun da kızıl, kızıl kahve, kahve olduğuna oldu. niye inanmıyorsun? O da benim hatam. Yeleyle kuyrukta siyahmış ahretçi. Hım. Yeleli kuyruk. Gözümde canlandırıyor. Çok harika Oktay. Mükemmel bir uyum. Bu renkleri Ben zaten ee... kendi kıyafetlerimde de hep böyle atları örnek almışımdır. Mesela kırmızılarla siyahları. Bir ahreç. Bugün güzel bir ahreç çıktı. Veya evet. mesela griler, siyahlar, beyazlar. Kırçıl mesela. Değil mi? Bir Çok... tek donu yapamadım. Şey yapamadım. Doruyu yapamadım. Doruyu yapamadım. Onu da görünce ama tanırsın herhalde değil Kesin mi? Kesin tanırım. E, at konusunda uzman dinleyicimiz Damla Hanım. bugün itibaren oldu. Irmak Hanım'dan ses yok çünkü. Bugün. Irmak Hanım çünkü e, artık şehir dışında o bir... E, gurbetçi. E, gurbetçi. Damla Hanım şöyle demiş. Alma alı, sat yazı, bin doruya besle kırı. Bu da at... Ee, o zaman burada ilk soru akla geliyor. Arasında... Damla Hanım zaten İngilizce öğretmeni. What about Ahreç? What about Ahreç? Damla Hanım bu da e, size... Herhalde bir soru olarak e, şey yapılmış olsun, iletilmiş olsun. Çünkü hep ötelenmiş Ahreç. Bugüne kadar duymamıştık. E, ben ilk kez duyuyorum duyanlara, gelenlere teşekkürler. Çok güzel yalnız ya. Yani fotoğrafını gönderen dinleyicilerimiz hakikaten çok memnun at binmekten. Ve o zaman hep beraber yani bir at şeyini yani. yapalım. sonra tekrar tekrar tweetleriyle duygularını paylaşıyorlar. Modern sabahlar dünyası olarak bir hafta sonumuzu neden atlarla geçirmiyoruz? Her şeye vakit ayırıyoruz. Atlara niye yeterince vakit ayırmıyoruz? Yani ben e, bunun eksikliğini demek ki hayat, kafa boşaltmak dedik. Daha güzel kafa boşaltacak da bir şey yok yani. Herhalde. Bu arada yani akıtmayı da biz tabii şey yaptık. Yani bir e, kahvaltı soframıza gelen akıtma olarak düşündük ama at dünyasında da akıtmanın ne olduğunu onu da söyleyelim. Onu da söyle Oktay. E, nedir? Atların başlarının önündeki... Beyaz. Beyaz akıntıya akıtma denir. Beyaz olabilir. Başka renk. Beyaz olması şart mı ya? Bakayım. Şart akıtma aktan mı acaba? Ben bilmiyorum. ben de başka bir şey yani aktan geliyor. Bembeyaz da. olur mesela siyah bir bir akıtma. Bir leke olur. Ona ona ben diyoruz biz. Çünkü ona, kıllımıllı da falan filan da bir doğru, şey lan, olduğu için. teşekkür eder. Sağ ol. Sağ olun. Yani at konuştuk sağ sabah sabah ya. Ata at boğduk ya insanları. Biraz da fil. Biraz, yani, Önce yani, bir yani. Bence her ondan pazartesi her pazartesi bir tane hayvan seçelim. Hatta ondan sonra atlı bir şarkı. Atlı şarkı ne var? Atlı şarkı çok var ya. Atım araptır benim aman aman aman yüküm şaraptır benim vay vay. Çok güzel evet. söyledin Fahir ya. Hakikaten Mehmet ee, Demirtaş bir. E, Fahir e, Öünç e, iki. Fahir Öünç Zaten iki. Hatta şöyle söyleyeyim Tevfik Fahir Öünç mü demeliydim yoksa. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Bu bay. Ne oldu Blue ya? diye yayına girilir mi Oktay oh, Bey? O bap, bap bap bap kısmında evet, evet, e, fire aynısını yaptım. I don't wanna give it kısmında biraz şaşırdım. I don't wanna give it diye onu devam eder devam, dedi devam dedi sanatçımız. Eder. Evet bir saatimizin hatta programımızın daha sonuna doğru geldik Oktay Bey. Yani sonuna doğru geldik derken geldik gerçekten de sonuna geldik. Ee, son olarak bugün, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen şimdi söyleyiniz veya susunuz. Ee, son olarak söylemek istediğim bugün dışarıda e, soğuk çama sayılabilecek ee, bir... Evet, soğuk çama. Yarında soğuk çama. Yarında mı öyleymiş? Yarında soğuk çama ama yarından itibaren de bir sıcak ılıma, ımınla, Ben yarından ımınlama, çok şeydim Faiz. Umutluydun. Ee, umutluydum. Şu anda e, o umutlarımı yıktın gibi oldu. Allah ama, umutları e, utandırmasın, e, şey yapmasın, ne diyeyim, e, umutlarınız yıkılmasın umut inşallah. sonuç olarak bizim ekmeğimiz. Umut ekmeğiniz. E, çünkü yani. biz fakiriz ya. <gülüyor> çünkü umutta fakirin ekmeği ya. O yüzden e, tam da bize yakışır şekilde de e, nihayetlendiriyoruz. Dışarıdaki soğuk havaya bakarak can sıkıntısı Yaşamasın bugün kimse. Hiç depresyon falan yapmayın yani. Düz... Güzel güneş var böyle bir Yok. taraftan sonbahar. Bundan sonra böyle artık ısındı, soğundu, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bir ömür meteoroloji ben... konuşularak geçirilmez. Ben biliyorsun Ekim ayına girerken seninle ayrıntılı konuşmuştuk. Çünkü her e, ayın son haftasında biz önümüzdeki ayı uzun uzun konuşuruz. Evet. Hayır. Evet. Eylül ayının son haftasında... Ee, uzun uzun konuşmuştuk. Ben Ekim'den çok ümitliydim. Çok ümitliydim. En az oldu? iki hafta yaz gibi geçecek abi falan dediğimi ben hatırlıyorum. Evet. Ee, öncelikle oldu nosmor oldum. <gülüyor> ee, ama bir taraftan da şu anda ben yine bir hafta ee, bizi şaşırtan bir e, havayla karşılaşacağımızı, Gene davası, hala yaşayacağımızı, o... o havayı yaşayacağımızı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi Umut, sonuç olarak senin de içinde dahil olduğun bizim ekibimiz Fahir. Evet, çok güzel bir şekilde bence nihayetlenmiş oldu. O zaman yarın yine burada, yine aynı şekilde. Yine aynı saatte e, Aynı saatlerde. Hay en hay, güzel şekilde burada hay. olacağımızın garantisini veremiyoruz. Ee, veremiyoruz, veremediler. Ee, ama vereceğimiz günlerde olacak. Yarın hep paracıs, birlikte tekrar burada olacağız. Ee, yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gerekli. Hoşçakal. <gülüyor> Pasta, mozzarella salsa, e passione. Allora, Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gourmet pizza da yenir. Pepper jam gourmet pizza tavrusal alışveriş merkezinde. Buon a tutti. Mua.